Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyvallah arkadaşlar, İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salih'in adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Hatırlarsınız, geçen hafta hayır ehli olan lik sahibi olan Salih kimselerle beraber bulunmanın, onları ziyaret etmenin, onları sevmenin faziletine dair hadisleri almış ve şerh etmiştik. Yani İslam dini öyle bir din ki sadece senin Allahu Teala ile kendisi arasındaki bağ ile ilgilenmiyor. Etrafındaki Allahu Teala'ya aynı bağ ile bağlanan insanlara karşı da sorumluluklarını düzene koyuyor, tertip ediyor. Yani sen Allahu Teala'nın dinini seviyorsan, Allahu Teala'yı seviyorsan, onun dinini seviyorsan, onun dinine bağlandıysan aynı zamanda o dine bağlanan, Allahu Teala'yı seven, onun emirlerini yerine getiren insanları da ne yapmalısın? Sevmelisin. Ama nasıl bir sevgiyle? Allah için. O da kalpten olacak. Bir menfaat karşılığında değil. Aynı itikadı, aynı dini paylaştığın için seveceksin. Bugün ise yine konu olarak... Allah yolunda sevme. Kişi kardeşini sevdiği zaman o sevgisini kardeşine, arkadaşına bildirme bahsini alacağız. İmam Nevi rahimahullah diyor ki Bâbu hubbi hubbifillah Allah için Allah için sevmenin fazileti. Velhassi aleyhi Ve bu konuda teşvik edilme. Yani Allah için sevmek çok önemli bir ibadet arkadaşlar. Allah için sevmek. Allah'ın sevdiğini sevmek. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sevgiyi neyin emaresi, neyin alameti olarak bizlere aktarıyor? İmanın lezzetini tadar diyor bir insan eğer. allah Teala için severse. Ve ila min raculi men yuhibbuhu ennehu yuhibbuhu ve kişinin Sevdiği kimseye sevgisini ne yapması? Bildirmesi bahsi. Ve mâdâ yekûluluh lehû îzâ a'lemehû. Sevilen kimsenin kendisini birisi sevdiğini söylediği zaman nasıl karşılık vermesi gerektiği bahsi. Bakın İslam bunları dahine yapmış bizim hayatımızda. Bize öğretmiş. Bizi bununla allah Teala eğitmiş. Müellif Rahimahullah Fatih Suresi'nin 29. ayetini zikrediyor bize öncelikle. Diyor ki Allahu Teala Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Ve'l-lezina ma'ahu onunla beraber olan beraber olan kimseler. Kimler onlar? Ashap. Nebi Aleyhissalatu vesselam'a iman etmiş. Onu görmüş kimseler. Diyor ki Allah-u Teala, اَشِدَّهُ <gülüyor> عَلَى Kafirlere karşı çetin, sert. Serttirler. Yani niye kafire karşı sert? Çünkü kafir ne yapmıyor? Allahu Teala'ya iman etmiyor. Velev ki iman ettiğini söylese bile. Niye? Çünkü allah Teala'nın gönderdiği peygambere iman etmiyor. Niye? allah Teala'nın gönderdiği kitaba iman etmiyor. Onun için mümin kul ne yapacak? Kafire buğz edecek. Onu sevmeyecek. Ona vela etmeyecek bu manada. Aleyküm selamu rahmetullahi ve barakâ. beynehum. Kendi aralarında o mümin kimseler, ashab Ruhama nedir? Merhametlidirler. Birbirlerine karşı merhametlice davranırlar. Güzel davranırlar, hoş davranırlar. Alçak gönüllüdürler. Mümin, mümine aynı bu şekilde olması lazım. Kanatlarını gerecek, tahammül edecek. Yani mümin kimse bakacak yani bu kardeşi onu sevecek Allah için. Ona karşı merhametli olacak. Ayetin devamında diyor ki Allah Teala: "Terahum ruka an sujda." Onları ruku ederken ruku halinde ve secde halinde görürsün. Niye onlar hep rükudadır, secdededir? Faz yaptaquna min rabbihim. Onlar Rableri katından ne isterler? Lütuf isterler rükû hallerinde, secde hallerinde, inkisar halinde, boyunlarını bükerek, kulluklarını ifade ederler. Çünkü insanoğlu nedir? Acizdir, zayıftır. Yani, burada şimdi herkes şu rahleleri görüyor değil mi? Şu gördüğünüz rahleleri herkes görüyor. İşte onun biraz daha büyüğüne ne yapacaklar? Bir gün seni alıp koyacaklar. Yani böyle bir varlığız biz. Varlığımız geçici. Bir gün öyle çivilerle çakılmış, sağlamlaştırılmış tabutların içine ne yapacaklar bizi koyup omuzlarda götürecekler. Bundan daha büyük acizlik var mı? İstediğin kadar burnun havada diklensin, istediğin kadar artistlik yap, istediğin kadar kimseye muhtaç olmadığını zannet. Zenginliğinden dolayı, makamından dolayı, şöhretinden dolayı. Ama bil ki ne yapacaksın? O toprağa götürülürken insanların üstünde, ellerinde, başların üzerinde, o tabutun içinde, tahtanın içinde taşınacaksın. Bir pakette taşınan ürün gibi. Değil mi? <gülüyor> Demek ki sen acizsin, kulsun. Allah-u Teala'ya da kulluğunu en güzel bir şekilde ifade etmenin bir göstergesi de ne inemez? Rükû, secde. Kulluğunu Kulluğunu hissediyorsun. Aleyküm selamu allahi <gülüyor> <gülüyor> wabarakatuhu. <gülüyor> Simâhum min eferi s Diyor ki allah Teala, onların diyor, yüzündeki parıltı nur. Aleyküm selamu allahi <gülüyor> <gülüyor> Min eferi s Secde izindendir. Yani secde alameti, secde onların yüzlerine yapmıştır nurlandırmıştır, parallatmıştır. Diyor ki Allah-u Teala, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي Bu onların Tevrat'taki misali, Tevrat'ta anlatılan özellikleri böyledir. Demek ki allah Teala, allah Teala kitabı, Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsettiği gibi, Peygamberden ve ashabından, Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi, nerede bahsediyor? allah Teala nerede bizlere zikrediyor onların, isimlerini, onların şanlarını, adlarını Tevrat'ta. Ve diyor ki allah Teala devamla meseluhum fil incil onların incildeki misali, bakın allah Teala ashabı böyle güzel hasletlerle, güzel vasıflarla anıyor. Ama bugün İran'a gittiğiniz zaman, Şiilere sorduğunuz zaman Ebu Bekir nasıldır, Ömer nasıldır? Ne diyorlar? Kafirdir diyorlar. Hatta onların sürekli ellerinden düşürmedikleri dua kitaplarında Ebubekir Bekir ve Ömer'e ne diye dua ediyorlar beddua ederken diyorlar ki Sanemey el-Kureyş. Kureyş'in iki putu. Kureyş'in iki putu diyorlar Ebu Bekir radıyallahu Osman radıyallahu anh. Peygamberin iki kızıyla evlenen sahabe. Bu şekilde ne yapıyorlar? Ashab'a dil uzatıyorlar. Allah-u Teala onlara bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'taki örnekleri, onların misalleri böyledir. İncil'deki misalleri de şöyledir. Kezer'in ahraca şat'ahu fe azerahu bir ekin gibidir onlar. Tevrat'ta, İncil'de, pardon, onlardan bahsedilirken, onlar vasfedilirken neye benzetiliyorlar? Bir ekine. Toprağa ekilen, tarlaya ekilen bir ekin. Öyle ki bu ekin, اَخْرَجَ <gülüyor> شَطْعَهُ Filizlenmiş. Filizini yarmış. Topraktan çıkmış filizini yarmış. فَاَزَرَهُ <gülüyor> Ve kendini güçlendirmiş. فَاستَوَى ala suqihi Ve gövdesi üzerine ne yapmış? Dikilmiş, kalmış. Bir neye benzerler diyor Allah-u Teala. Ekine benzerler. İncil'de de diyor Allah-u Teala ashabın, peygambere iman edenlerin vasfı niteliği böyledir. Yüce <gülüyor> bu çiftçilerin, ziraatla ilgilenenlerin, uğraşanların hoşuna giden bir ekin gibidir onlar, bir bitki gibidirler. Çok önemli. Allah Teala, Arap Suresi 157'de de diyor ki Peygamber Aleyhisselatüsselam hakkında. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ O peygamber ki, onlar, Yahudiler ve Hırsiyanlar, Tevrat'ta ve İncil'de ne yapıyorlar? Peygamberin adını, şanını, ismini mektuben yazılı olarak buluyorlar. Var. O ki onlara emri bilmağruf, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlara iyiliği emreder. Ve kötülükleri sakındırır, yasaklar ve yuhil lehumut temiz olan şeyleri tayyip olan şeyleri o peygamber onlara ne var yuhil ne demek helal kılar bakın peygamber Aleyhisselam ne diyor <gülüyor> sizlerden birisini koltuğuna oturmuş yer yere yaslanmış Allah'ın kitabında ne bulursak alırız. Derken görmeyeyim, böyle bulmayayım diyor. Çünkü allah Teala'nın helal kıldığı gibi, haram kıldığı gibi peygamber de ne yapar? Helal ve haram kılar. Allah'ın ona verdiği izniyle, Kur'an'ı nas ile. Yuhillu lehumu tayyibat O peygamber onlara t-tayyibleri, güzel olan şeyleri helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul khabais Ve khabis olan, pis olan Çirkin olan şeyleri de haram kılar peygamber. Yani <gülüyor> ya Kur'an'da ne varsa alırız. Kur'an bize yeter diyenlerin en güzel cevap. Diğer ayet. Ve'l-lezîne tebevveud vel iman min qablihim Yine ashabtan bahsediyor allah Teala. Bakın. Yani sahabeler ve o dini öğrenen, yaşayan sahabeler ve dini öğrendikleri peygamber. Bizler için numune, bizler için örnek bir topluluk. Ve allah Teala tarafından bizlere ne yapılıyor? Bunlar gibi olunan diyor. Onların vasıfları anlatılarak, onların özellikleri bize Kur'an-ı Kerim'de zikredilerek. Diyor ki, O gün o darı, o medineyi yurt edinenler. Kim onlar? Ansar, O'l-i'man emin kablihim. Kendilerinden önce yani muhacirden önce Medine'ye gidip yerleşen çok önceleri. Ve gönüllerine, kalplerine imanı yerleştirenler var ya yuhibbune men hacera ilehim, Kendilerine hicret edenleri ne yaparlar? Severler. Bakın misafir gelenleri demiyor. Yani insan o da insan, biz de insanız. Öyle bir dönemde, öyle bir çağ yaşıyoruz ki artık insanlar evine misafir gelince Rahatsız oluyor. Adamın evine muhacir geliyor. İşi yok. Gücü yok. Gitmeyecek. Orada kalacak. Ve Allah-u Teala diyor ki yani tekellüf sahibi insanlar değil onlar. Yani ashab misafirinin, muhacirin yüzüne gülüp arkasından da ya bunlar ne zaman gidecek diyen insanlar değil. يُحِبُّونَ hemen her جَرَ Kendilerine hicret edenleri severler. <gülüyor> Yine diyor ki Allah-u Teala وَلَا يَجِدُورَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Bu ensar öyledir ki, öyle kimselerdir ki muhacire verilen ganimet olsun, mükafat olsun, hediye olsun. Bu hususlarda kalplerinde, gönüllerinde onlara karşı bir neyiz haset. Bir çekememezlik yok. Seviyorlar çünkü kardeşleri onlar. Yine diyor ki vayüsfirun ala enfusihim kana Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Muhacirleri kendi nefislerine tercih ederler. Ve lev kana bihim khasasa. Kendilerinin ihtiyacı olan bir husus olsun. ve ki ona muhtaç olsunlar. Önce kimi tercih ediyorlar? Kardeşlerini tercih ediyorlar. Ondan dolayı allah Teala bu kimseleri ne yapıyor? Bizlere örnek. Üstün insanlar olarak vasf ediyor. Bu özelliklerinden dolayı. Peygamber'e eman ettiklerinden dolayı. Ondan bu ahlakı alıp öğrendiklerinden dolayı. Evet. ilk hadis Enes i̇bn Malik radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem selâsûn men kunne fîhî vecede bihinne şu üç haslet, şu üç husus vardır ki kimde bulunursa bu özellikler kim tabi bunlar öyle kolay kazanılacak hasletler değil, dil ile olacak hasletler değil <gülüyor> bunlar imanla edeple ahlakla öğrenerek kazanılacak, öğrenilecek, tatbik edilecek hasletler. İşte diyor kimde bulunursa bu üç haslet vecede bir vecede ihinna iman. İmanın tadını nalar bu kimse alır. İmanın tadını alır. En yekunallahu ve resuluhu en yekunallahu ve resuluhu ahabba ileyhi mimma siwa huma Allah'ı ve Rasûlü'nü diğer her şeyden daha fazla çekecek. Ben Allah'ı seviyorum, Rasûlü'nü seviyorum ama kalbim de temiz ama sabah namazlarına kalkamıyorum, kalkmıyorum. Ben namaz kılmıyorum veya. Böyle bir sevgi yok arkadaşlar. Allah'ı ve Rasulünü sevmenin alametleri var, işaretleri var, belirtileri var, sözde değil. Yani bugün de söz olarak, sözlü olarak birçok insanla anlaşıyorsun. Her şeyde, ticarette, günlük hayatta sözünü yerine getiren insanlar çok az değil mi? Yani sözüne güvenip, itimad edip, yola, çıkıttı, yola çıktığın ve yolun yarısında kaldığın insan ne kadar çok? Yani insan sözünü ispatlaması için onu pratiğe geçirecek neler yapması lazım? Ameller yapması lazım. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْ la يُحِبْهُ اِلَّا لِلّٰهِ İkinci özellik. Allah'a ve Resul'unu seveceksin ve daha her şeyden çok seveceksin. Ve kişiyi, insanı, karşındakini ne için seveceksin? Allah için seveceksin. Bakacaksın şöyle adama va edeceksin. Bu bana akrabamdan, hatta kardeşimden daha yakın. Bu kardeşim, bu arkadaşım namaz kılıyor. Almını secdeye koyuyor. Peygamberin sünnetini yaşamaya çalışıyor. İtikadı peygamberin öğrettiği itikat gibi. Bu benim kardeşim namaz kılmıyor. Umurunda değil. Ha, bu kardeşim kan bağımız var ama buna olan sevgim ondan daha fazla. Diyeceksin. O zaman imanın tadını ne yapabileceksin? Alacaksın. <gülüyor> allah Allahu Teala'nın kendisini çıkarıp küfürden çıkarıp kurtardıktan sonra tekrardan küfre dönmeyi öyle istemeyecek ki, ondan öyle hoşnutsuz olacak ki sanki ateşe atıyor, atışı, atılıyormuşçasına sanki ateşe sokuluyormuşçasına ne yapacak böyle? Korkacak, küfürden sakınacak, korkacak. Ağzından çıkan laflara ne yapacak? Dikkat edecek. Kalbi ile inandığı itikadi şeylere ne yapacak? Dikkat edecek. Küfre ve şirke karşı teyakkuz halinde bulunacak. Muttafakun aleyh. İkinci hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anh hadisi. Diyor ki: "Nebi Aleyhissalatu vesselam, "Seb'atun yuzilluhumullah fi zillih, yevme la zille illa zilluh." Yedi grup, insan vardır. Allahu Teala o gün hiçbir gölgenin olmadığı bir günde ne yapacak? Onları <gülüyor> kendi gölgesinde gölgelendirecek. <gülüyor> Bu rivayette kendi gölgesinde. Başka bir rivayette fi zilli arsihi, arşının arşının gölgesinde. Kim bunlar arkadaşlar? Yani o gün güneşin yaklaştığını düşünün. Güneşin yaklaştığını, insanların dünyadaki amellerine göre kiminin ayak bileğine, kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin kulak memesine kadar irin, ter içinde, irin içinde olduğunu düşünün. Hesap bekliyorlar. Anadan doğma. Herkes mevkifte, Arasat'ta, kıyamet mahşerde, meydanda toplanmış. Ama o gün rahat olan insanlar var. Kim Onlar. İmamun adil. Adil bir, adaletli bir yönetici. Kolay olmadığı için zaten karşılığında bu kadar mükafat var. Ve şabun neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet ederek büyüyüp yetişen genç. Bu da zor. Değil mi? Herkese ne diyor? Genç, delikanlı, yapar, şimdi yapsın. Halbuki o yaşta yapması, Allah'a ibadet etmesi önemli. Aleykümselam. Ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacid. Üçüncü kişi. Kalbi mescitlere bağlanmış, mescit kuşu olmuş adam. Cami kuşu olmuş adam. Namazdan önceyken gider, namazdan sonra oturur, Kur'an-ı Kerim okur, zikrini çeker. Yani mescit kuşu dedik ama kafesin içindeki kuş gibi değil. Şimdiki insanlar kafesin içindeki kuş gibi. <gülüyor> ne zaman açıyorsun kapıyı? Hemen ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Öyle ya şöyle bir camiye 10-15-20 yarım saat önce git. Al eline Kur'an-ı Kerim'i oku, zikir çek, estağfurullah de. Yitirilmiş şeyler. Ve raculani, dördüncü tür insanlar. Raculani, tehabbâ fillahi içtemâ aleyhi ve teferrakâ aleyhi. Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelip, Allah için birbirlerinden ayrılan iki kimse. Yani adamdan kavgan, gürültün, dünyalık olmasın. Adamdan sevgin, dünyalık olmasın. Maddi çıkarlar olmasın. Menfaat olmasın. Allah'ın sevgisi olsun. Beşinci grup, Varajurun daathum ra'atun zaatu husnin ve cemal feqala inni akhafu Allah grup olanlar ise şunlar Çok güzel çekici bir kadının çağırdığı davet ettiği arzuladığı ancak onun ise kadına ben Allah'tan korkuyorum diyerek Cevap verdiği, veren kimsedir. Yani beşinci adam da bu. Kadın davet ediyor, çağırıyor. Haram işleyecek. Yani, bir erkek için ilginç, önemli bir fırsat. Allah'tan korkmayan için değil mi? Güzel bir kadın hem de. Ama, kadının hiç beklemediği bir cevap geliyor. İnni akâfullah. Ben Allah'tan korkarım. Yani bu adam hem imanlı hem akıllı bir adam demek. Öbürküsü anlık düşünen, anlık davranan, kısa bir zaman dilimi için karşılığında büyük bir azabı kendine hak ettiren kar zarar ilişkisini bilmeyen bir adam demek. Son grup insan, <gülüyor> e, altıncı, pardon, altıncı grup insan, وَرَجُلُونْ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا Sadaka veren, Allah yolunda infak eden, Allah yolunda parasını harcayan, ancak bunu yaparken, gizli ve saklı yapan adam. Bunu öyle gizli yapıyor ki, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَم۪ينُهُ Sağ eliyle verdiğini sol eliyle ne yapmayan? Görmeyen. Yani sağ elinin verdiğini, sol elinin bilme bilmediği kimse. O kadar gizli. Bırakın dışarıdaki insanın bilmesini. Ama şimdi nasıl? Adam yardım mı edecek? Adam sadaka mı verecek? Herkesin önünde. Belki de. Yahut da verdikten sonra onun yüzüne vurarak veya sağda solda anlatarak ne yapıyor? Riyâ ile o amelini boşa çıkartıyor, bitiriyor. Evet. Halbuki ne yapması lazım? Öyle titiz davranması lazım ki, öyle hassas davranması lazım ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Tabi bu zenginin ahlakı. Fakirin ahlakı nasıl olacak? Fakirin ahlakı da Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi tanınmayacak fakir olduğu. Yani dilenmeyecek, ağlamayacak. İnsanlar onu ne zannedecekler? Zengin. Zenginin adabı bu, fakirin adabı da bu. وَرَجُلُنْ زَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ تَفَادَتْ عَيْنَا Yedinci grup insan... Allahü Teala'yı andığında, Allahü Teala'yı zikrettiğinde tek başına, tek başına, kimsenin olmadığı yerde gözleri yaşaran göz pınarına dönen kimse. Yani rol kesen çok, ağlamaya bahaneler arayan insan çok. Ama önemli olan senin Yalnız olduğum vakitte, etrafında kimsenin olmadığı bir vakitte, Allah'ın kitabını okurken, allah Teala'yı anarken, zikrederken ne yapman? Ağlaman. Gözleşe dökmen. Evet, bu da muttefakun aleyh. Üçüncü hadis, <gülüyor> <gülüyor> "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, <gülüyor> İnne Allah-u Teala yekuli yevmel kıyâme, eynel bi bicelâliy. Celalim, İzzetim adına birbirlerini sevenler nerede? Yani i̇nsanın mümin kardeşini sevmesinin Allah katında değeri çok büyük arkadaşlar. El-Yewme Fi fiyazilli yevme la zille illa zilli Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde ne yapacağım diyor allah Teala kendi gölgemde o insanları gölgelendireceğim. Böyle mükafatı var işte arkadaşlar. Allah için sevmenin. Allah için daha önceki hafta söylemiştik, ziyaret etmenin. Hasta ziyaretinden bahsetmiştik. 70 bin tane melek diyor. Ne yapar? Sabah ziyaret ederse, akşama kadar istiğfar ederler. Akşam ziyaret ederse, sabaha kadar istiğfar ederler. Kale Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, Ve'l-lezi Allah-u ya, yemin ediyor Peygamber aleyhissalâsı Diyor ki, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. La tedhulûnel cennete hatta tu'minû. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama iman, yani öyle bir kelimeyle söylenilip, üstünü kapatıp, örtüp, hayat boyu o kelimenin rantını yiyerek olmaz. Hepimiz Müslümanız. La ilahe illallah diyoruz. Ama itikadı öğrenmemişsin, Rab'bini tanımamışsın. Peygamberini tanımamışsın, namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın, hac tut, hacca etmemişsin. İmkanların varken. Zekatını vermemişsin. Yani dinle hiçbir bağın olmamış. Olmaz. İmanın neyi var? Şartları var. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe de bakın demek ki İnsanların müminlerin birbirini sevmesi imandan. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Gerçekten arkadaşlar ben bakıyorum insanlara, dışarıdaki insanlara herkes yalnız yaşıyor. Etrafında arkadaşı, dostu kalmamış kimsenin. Da geçen bir tanesi söylüyor. Diyor ki, ya diyor İlyas Hoca cebimize diyor birer kredi kartı koymuşlar. Sıkıştığımız zaman ondan alışveriş yapıyoruz. Sıkıştığımız zaman ondan borçlanıyoruz. Artık borç isteyebileceğimiz arkadaşımız kalmamış. Etrafımıza baktık. Öyle hale gelmişiz diyor. Dost, arkadaş. Onun için çok önemli. insanların birbirini sevmesi. Birbirinin ahvalini halini sorması onun için bir şeyler yapabilmesi Allah için onun adına bir şeyler yapabilmesi Evvela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbabtum Rahmetin Allah sizlere eğer yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi Efşu's-selam <gülüyor> beynekum Birbirinizin arasında ne yapın? Selamı yayın. Selamı yayın. Revahu muslim. Beşinci hadis. Yine Ebu Hurayr hadisi. Geçen hafta almıştık bu hadisi. Hatırlayanınız vardır. Enne raculan zara akallahu fi kariyetin uhrâ. Bir kimse ne yaptı? Başka bir köye giderek arkadaşını kardeşini ziyaret etti. فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا Allah Teala ta kardeşini Allah için ziyaret eden bu kimsenin diyor yoluna onu koruyacak ne yaptı? Melekler gönderdi. فلما أتى قال أين تريد؟ Melek soruyor adama nereye gitmek istiyorsun? Adam da diyor ki uridu akhallī fī fi hadil qaryah Şuradaki kardeşimi, arkadaşımı ziyaret etmek istiyorum. Qal halleke alayhi min ni'metin tarbahā alayhi. Yani ondan istediğin, onun yerine getirmek istediğin bir şey mi var? Maslahat için bir çıkar için mi gidiyorsun? Qala la, hayır. <gülüyor> Ghayra annī aḥbabtuhu fī Allāh ta'ālā. Allah'ı o kimseyi Allah için sevdiğim için gidiyorum. Allah rızası için gidiyorum. Allah Allah adına o kimseyi seviyorum. Gidip, oturup aspiyalle halledip geri döneceğim. Hiç bir menfaat yok. Melek de diyor ki buna cevap olarak inni rasulullah ileyk enne Allah kad kema fi" O zaman diyor ben de sana şunu bildireyim. Ben diyor Allah'ın sana Allah tarafından sana gönderilen bir Rasulüm, bir elçiyim. Bil ki Allah da seni ne yaptı? Sevdi. Allah da seni sevdi. Demek ki Allah için bir kimseyi ziyaret etmenin, bir kimseyi sevmenin, o sevmenin sonucu olarak da ziyaret etmenin hazireti bu kadar büyük. Altıncı hadis, Dara bin Azib. Hadisi, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ensar hakkında, Şimdi muhacirler hakkında, Kur'an-ı Kerim'de ki ensar hakkında da yani ashabın ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de neler var? Onlara senalar var, övgüler var. allah Teala diyor, onların misali Tevrat'ta da böyleydi, İncil'de de aynı böyle işte, bak. Peygamber de diyor ki ensar hakkında. La yuhibbuhum illa mu'min. Ensarı ancak mü'min olan kimse sever. Ve la yubgiduhum illa munafik. Onlara buğz eden, onlara kin duyan, onlar hakkında ileri geri konuşan da ancak nedir? Münafıktır. <gülüyor> men ehabbehum ehabbehullah أحبه Kim onları severse Allah da o seveni ne yapar? Sever. Yani, ashaba sevgi beslemek. Ve men abugadahum abugadahullah Kim onlara buğz ederse Allah da onlara ne yapar? Buğz eder. O hadis-i muttefakun aleyh. başka bir nimet, başka bir lütuf allah Teala'nın bu hadisler. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh diyor ki, Semih'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul <gülüyor> ki Muaz ibn Cemel Peygamber aleyhissalatü vesselamın elinden tutup ey Muaz ne diyor aleyhissalatü vesselam Muaz'a? Allah inni la uhibbuk tutuyor elinden Allah'a yemin olsun ki ey Muaz ben seni seviyorum diyor Peygamber. Az sonra gelecek onunla ilgili hadis. Diyor ki Muaz-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken duydum işittim. Allahu Teala buyuruyor ki diyor Peygamberimiz allah Teala'nın buyurduğunu bize naklediyor. El-mutehabbune fi celali Benim celalim izzetim üzerine sevenler dirbileri seven kimseler. Lehum manabiru min nur. Kıyamet gününde onlar parıldayan, ışık saçan minberlerde oturacaklar. Diyor ki: "Yağbıtuhumun nebiyyun ve şuhada." Öyle bir makam ki bu, peygamberler ve şehitlerin bile gıpta edeceği bir makam. Ya onun için zor bir haslet. Dille olacak bir şey değil bu. Yani kalbinden gerçekten bir gün böyle bir kardeşine baktığın zaman <gülüyor> ki ona söylemen de gerekiyor. Az sonra gelecek hadis. Ona söylemeden önce kalbini şöyle yokladığın zaman bu adamı gerçekten Allah için seviyor musun? Dininden dolayı, itikadından dolayı, sünnete olan bağlılığından dolayı vay be kardeşim bu benim. Diyor musun? Yoksa dilinle söyleyip kalbinden başka şeyler mi geçiriyorsun? Bu hadis terimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sekizinci hadis an Ebu İdris el-Khavlani Allah kal. Dekaltu mescide Dimeşk. Ebu İdris el-Khavlani rahimahullah diyor ki Çam'da Dimeşk'te bir camiye girdim. Thenaaya, fe izâ feten berrakü ve ma'ahu fe şeyin esneduhu ilahi. Bir genç oturmuş camide parlul parlul parlıyor. İnsanlar var etrafında kendi aralarında bir sıkıntı olduğu zaman ihtilafa düştükleri zaman hemen gidip meseleyi ona arz ediyorlar, ona soruyorlar. E böyle bir genç gördüm camide. Vasa daru an raihi ve onun görüşünü alıp uyguluyorlar. فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَذِ بْنُ جَبَلْ رَضِيَ اللّٰهُ Sordum diyor bu kimdir? Dediler ki diyor bu Muaz İbn-i Cebel'dir. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ Ertesi gün diyor olunca هَجَّرْتُ Diyor erkenden gittim camiye. Ebu İdris el-Khavlani. Ama فَقَدْ سَبَقَنِي بِالْتَّحْجِرِ Bir de baktım ki o da benden daha önce gelmiş. Camiye yu يصلي Namaz kılıyordu. Erken gelmiş namaz kılıyor. Fantazar tu hatta qada salatahu Namazının kılmasını bekledim. Namazı bitti. Thumma jiitu min qibali wajhihi fa sallamtu Geldim başına ve selam verdim. Thumma qultu dedim ki Vallahi inni la uhibbuk la uhibbuk lillah. Dedim ki diyor Allah'a yemin olsun ki seni Allah için seviyorum. Sevgiye bakın. Camide görmüş insanlar etrafında bir genç ona gidiyor. Allah için seni seviyorum diyor. Fekale evet. Alillah Allah için mi? Fekultu Elillahi Evet. Allah için. Fekultu Lillah. Evet. Allah için. Fekale e <gülüyor> Allah için mi? Fa <gülüyor> Evet Allah için. Fa akhadhani bi habati ridai. ucundan tuttu. Fa beni ileyhi diyor. Beni kendisine doğru çekti. <gülüyor> dedi ki ebşir. Ne demek ebşir? <gülüyor> müjdeler olsun. Sana müjdeler olsun. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini işittim. قال Allah-u Teala وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ Peygamber Aleyhisselam vesselam buyurdu ki allah Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletti Peygamberimiz. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ Benim için birbirini seven insanlara benim muhabbetim ne olmuştur artık? Vacip olmuştur. Ben de onları severim. وَالْمُتَجَالِس۪ينَ ف۪يَّ bir, bir araya benim için gelen, bir araya gelip benim için hoş sohbet eden insanlar. Hakkında diyor, muhabbetim, sevgim, onlara sevgim vacip olmuştur. وَالْمُتَزَاوِّر۪ينَ ف۪يَّ Birbirlerini benim için, Allah için ziyaret edenlere, sevgim, Allah-u Teala'nın muhabbeti vacip olmuştur. وَالْمُتَبَاذِل۪ينَ ف۪يَّ hmm. Ve benim için birbirlerine yardım eden, iyilik eden insanlara sevgi muhabbetim diyor, vacip olmuştur. Bu hadis İmam Malik'in muvattasına rivayet ettiği bir hadis. Dokuzuncu hadis An Ebi Kerimetel Miqdad İbni Ma'diker radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal İza ehabber raculu akahu fel yukbirhu ennehu yuhibbuhu Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizlerden birisi kardeşini severse, yani seviyorsa ne yapsın? Sevdiğini ona haber versin. Desin, seni Allah için seviyorum kardeşimiz. 10. hadis, Muaz ibni Cebel hadisi. Diyor ki radıyallahu anh, Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ahadab Diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ve kâle dedi ki, ya ya Muaz Vallahi inni la uhibbuka Ey Muaz Allah'a yemin olsun ki seni seviyorum. Thumma usika ya Muaz diyor ki ailesi sana şunları öğütlüyorum Ey Muaz. Sevgisinin bir alameti kişi sevdiğini neye, neye davet eder cennete. Hayra. Ama seni ateşe çağıran bir kimse varsa Allah'ın azabına, ekabına, gazabına. Daha deden bir kimse var ki bil ki o seni sevmiyor. Peygamber Aleyhisselatüsselam muvaffakiyetle diyor ki: "La tada'nn fi dubri kulli salatin". "Takol". Her namazın dibinde, her namazın sonunda şu şu duaları okumadan kalkma. Bunları sakın okumayı terk etme. Bakalım kaç kişi okuyor bu duayı. Selam vermeden önce. Ne diyeceğiz? <gülüyor> Allahümme a'inni <gülüyor> ala zikrike <gülüyor> ve şükrike <gülüyor> ve husni ibadetik. Allahümme a'inni bana yardım et. Ala zikrik seni zikretme hususunda. Ve şükrike sana şükretme hususunda ve husni ibadetik sana güzelce ibadet etme konusunda bana yardım et. Son hadis. <gülüyor> Enes radıyallahu anh. Enne raculen kâne inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> nebi aleyhissalatu vesselamın yanında bir adam vardı. Femerrabihi <gülüyor> raculun. Oradan peygamberimiz de bu adam oturuyor, bu sahabe oturuyor. Başka bir sahabe geçiyor. Diyor ki peygamberin yanındaki adam, sahabe, ya Resulullah inni la uhibbu hadha. Ey Allah'ın neseri ben bu adamı seviyorum. Faqala lahu'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem a'lamtahu Bunu ona bildirdin mi? Qala la. Hayır. Qala a'limhu. Ona bunu bildir, bunu söyle. Falahiqahu hemen peşinden koştu, gitti. Ve qala inni Uhibbukafillah dedi ki ona ben seni Allah için seviyorum. Fakale o da cevap olarak ne dedi? Ahabbakalıdı ahabbteni min aj min ajlihiyle ahabbakalıdı lehu. Beni kendisi için sevdiğin Allah da ne yapsın seni? Sevsin. Bu da sünnettir. Sen bir kardeşin seni seviyorum dediği zaman ona ne diyeceksin? ...kendisi için sevdiğin Allah seni sevsin. Ya da... ...ehabbekellezi ahbebteni... ...lehu... ...diyeceksin. Evet bundan sonraki bab... ...daha önemli bir bab. O da... ...Allah'ın... ...kulu... ...sevdiğinin alametleri nelerdir? Bu çok önemli. Onun için Selef diyor ya... ...önemli olan senin sevmen değil... Yani Allah'ı ve Resul'ünü. Önemli olan Allah'ın seni sevmesi. Değil mi? Herkes iddia ediyor. Ama Allah seni seviyor mu? Allah seni tevbeye muvaffak kılmış mı? Salih bir insan ol, o, olmanı dilemiş mi? Salih insanlarla beraber olmanı istemiş mi? İstememişse bu neyin alameti? Bu neyin göstergesi? Bir şeylerden mahrum musun? İbadetten mahrum musun? Oruçtan mahrum musun? Hala yaptığın haramlar var. Onlardan kurtulamıyor musun? Niye kurtulamıyorsun? Niye Allah seni oradan çekip almıyor? İşte bunların hepsi kul için birer gösterge, birer alamet. Önümüzdeki hafta inşallah bununla ilgili konuşacağız. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Aşhala la ilahe illa ed estağfirullah ve